وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى الْنَارِ Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimiz yolculuğumuzdan önce, pazar günü yapacağımız yolculuktan önce sizlerle bir araya gelip yaptığımız son dersimiz. Allah-u Teala bizlere veda dersi, bizlere İhlas versin, samimiyet versin. ilim ve amel versin. Ve sağ salim gitmeyi ve sağ salim tekrardan geri dönmeyi ve sizleri sünnet üzere bulmayı nasip eylesin. Amin. Çünkü yaşamış olduğumuz zaman, yaşamış olduğumuz dünya ve mekan, fitnelerin, denizlerin dalgası kadar hızlı çarptığı, Bir zaman diliminde yaşıyoruz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da Haber verdiği üzere Kişi Mümin olarak Sabahladığı günün akşamında Kafir olarak akşamlayacak Diyerek Fitnelerin ne kadar Sert ve çetin olacağını bizlere Beyan etmekte Ahir zamanda bu fitneler daha da artacak Kul gerçekten bu fitnelerden kendini korumak istiyorsa, güven altına almak istiyorsa, ilim ve amel. Bu işin reçetesi, bu fitnelerden uzak durmanın, kurtulmanın tedavisi ilim ve amelde. Tek başına ilim de yeterli değil, tek başına amel de yeterli değil. Zaten bunu herkes kendi hayatında gözlemleyebilir. Yani ilim meclislerinden uzak olduğunuz zaman, sahih, doğru. İlim meclislerinden uzak olduğunuz zaman amellerinizdeki eksiklikleri ne yapabiliyorsunuz? Gözlemleyebiliyorsunuz değil mi? Yani ameller aynı arabanın göstergesi gibi birden ne yapıyor? Böyle sola doğru sıfıra doğru yaklaşıyor, yanaşıyor. Aynı şekilde amellerde azol, amellerin azalmasıyla birlikte bir de ne var arkadaşlar? Günahlar insanın üzerine birikmeye başlıyor. Bunların hepsinin sebebi, ilim ortamlarından uzak kalmak, ilim meclislerinden ayrı kalmak. Yani yaşamış olduğumuz bugün de ilmin ve ilim ortamlarının meclislerinin önemi bir kez daha artıyor. Bizler de burada haftanın belirli günlerinde bir araya geliyoruz. Burada buranın hem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği manevi ortamından faydalanmaya çalışıyoruz. Bir topluluk kendi aralarında Allah'ın kitabını okumak, öğrenmek için bir araya gelirse Allah Teala'nın rahmetinin ineceğini bildiriyor Aleyhisselatü Vesselam. Meleklerin orayı saracağını, kuşatacağını, oraya sekinetin, huzurun ineceğini beyan ediyor, buyuruyor. Öncelikle bunlardan istifade etmek, ardından bir şeyler öğrenerek, ilim talep ederek bunları hayata Fıratiğe amele geçirme gayesi. Çünkü dünya fani, dünya boş. Nefeslerimiz sayılı. Onların her birini ne yapıyoruz? Sayılı olan nefeslerimizi alarak, vererek aslında tüketiyoruz. Yani belki bitmeyecekmiş gibi geliyor ama inanın herkesin alıp vereceği nefesi sayılı. Evet. Bizler Sahih-i Bukhari okuyoruz çarşamba günleri. Hadislerimiz bu haftaki babımız bab ma yukrahu minette ammuki vel tenazuhi vel guluv. Fiddin. Velbida velbida. dinde bidatlerin, bidat çıkarmanın ve bidat işlemenin dinde guluv, haddi aşmanın, allah Teala'nın ve Resulünün getirmiş olduğu çizgiyi aşmanın tenazu, niza etmenin, tartışmanın, ee, cedel etmenin ve tamuk teammuk la guluv, hemen hemen birbirine yakın manalarda yani haddi aşmak, sınır, çizilen sınırı aşmanın kerih olduğu bağlı. Tabi Kerih dendiği zaman, mekruh dendiği zaman direkt insanların fıkıh dalındaki, usulü fıkıh dalındaki mekruh aklına geliyor. Yani mekruh aslında kötü, çirkin e, ve haram olan şeylere kullanılırdı eski dönemlerde. Ama bu fıkıh alanında, fıkıh dalında mekruh e, kullanılmaya başladıktan sonra bu ifade, bu ıstılah, bu terim e, kullanılmaya başladıktan sonra insanlar e, aklına mekruh denildiğinde direkt aklına geliyor. Fıkıhtaki mekruh geliyor. Fıkıhtaki mekruh nedir? Fıkıhtaki mekruh ee, yapıldığı zaman ne olmayan? Günah olmayan. Terk edildiği zaman kişinin ecir aldığı, sevap aldığı şeyler. Yani yapıldığı zaman günah olmayan şeylere fıkıhta ne deniyor? Mekruh deniyor. Ancak yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde Allah-u Teala'nın kitabında ondan önce mekruh dendiği zaman ne akla geliyor arkadaşlar? Haram. allah Teala İsra suresinde ayetlerde buyuruyor. Diyor ki وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَلْيَت۪ينِ اِلَّا بِلَّت۪ي اَحْسَنَ Hatta yabluga eşuddehu Yetimin malına yaklaşmayın. O ta ki ruştuna erene kadar, aklını kullanana kadar. Ondan sonra Allah-u Teala ayetlerinde diyor ki Terazi'yi ne yapın? Ölçülü yapın. Kimsenin hakkını, hukukunu yemeyin. bilginiz olmayan, ilminiz olmayan şeylerin ardına düşmeyin. Wala takfu ma laysa <gülüyor> leke bihi ilm. olmayan şeyin ardına düşme. İnne's-sem'a <gülüyor> ve'l-basara zira göz, kulak, gönül, kalp. Kullu ulayke kan anhu mes'ule. Bunların her biri ne olacak? Sorguya çekilecek diyor Allah Teala. Ondan sonra Allah Teala diyor ki: "Wa la temshi fil Her yüzünde böbürlenerek yürüme, kibirlenerek yürüme, çalım satma. Ee, Sonra da sayfanın sonunda 38. ayette diyor ki: "Kullu zalike kana seyyuhu 'inda rabbika mekruhu." Bunların hepsinin kötülüğü Allah katında nedir? Mekruhtur. Ya yani bunların hepsi, sayılanların hepsi Allah katında nedir? Mekruhtur. Ne demek mekruh? Haramdır. Kimse kalkıp diyemez yetimin malını yemek, yeryüzünde böbürlenmek, terazide hilekarlık yapmak mekruhtur diyebilir mi bir insan çıkıp? allah Teala'nın bu ayet-i kerimesine diyemez. Demek ki allah Teala'nın ayet-i kerimesinde, Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde mekruh ifadesi ilk akla gelen nedir? Onun haram olduğudur. Onun için mutakaddimin denilen eski alimlerin sözlerine baktığınız zaman bugün sonradan gelen alimlerin haram olarak kullandığı şeyleri hakkında ne diye ifade ediyorlar? Mekruh diyorlar. Ekrahu zalik diyor. Soruluyor İmam Muhammed İbni Anbel. Ekrahu yani zalik. ben bunu ne yapıyorum? Haram olarak görüyorum. Yani mekruh olarak görüyorum değil. Çünkü mekruh olarak görüyorum diye tercüme edersen ne olur? Sanki o haram değilmiş de fıkıhtaki mekruh anlamına gelir ki bu da hata olur. İşte İmam Bukhari'nin dinde bidatleri çıkarmakla alakalı sözü burada nedir? Bunun kerih oluşu, mekruh oluşu. Kalkıp birisi diyebilir mi? Bakın İmam Bukhari bile dinde bidatleri ne görmüyor? Haram görmüyor. Çünkü ne demiş, ne ifadesini kullanmış? Mehkur ifadesini kullanmış. Diyebilir mi? Yani diyebilir, niye diyebilir? Çünkü daha neler diyenler gördü ki, değil mi? Bundan daha öte neler diyenler gördü ki az sonra zaten e, yani insanların yapmış olduğu hatalara, tercümeyle alakalı yapmış olduğu hatalara sizleri de şey yapacağım. E, Vakıf edeceğim. Göreceksiniz sizler de. Yani ilim Arapça olmadan gerçekten öğrenilmiyor arkadaşlar. Yani kitaplarda o kadar böyle fahiş, komik, Hatalar var ki ve bu hatalı olan kitapları okuyarak birileri nasıl olur da e, hüküm vermeye, ahkam vermeye bu dini kendi aklına ve fehmine ve anlayışına göre yaşamaya kalkar. O da yani işin çok garabeti ama bunu herkes anlamayabilir, herkes göremeyebilir. Allah-u Teala'nın kalbine insaf verdikleri hariç. İlk hadis, geçen hafta ayeti zikretmiştik. İlk hadis. Abdullah İbni Muhammed diyor ki İmam Bukhari haddesena Abdullah İbni Muhammed. Haddesena ifadesi arkadaşlar yani tahdis etmek. Yani bizlere haber verdi, bizlere böyle diliyle, sözüyle, ağzıyla ne yaptı, e, söyledi e, demek. Bu böyle e, isnatta herkesin haddesena demesi derse az sonraki bir sonraki rivayette bu ifadeyle İmam Bukhari rivayet edecek. Haddesena fulan, haddesena fulan, haddesena, haddesena dediği zaman... Bu böyle şeylerin müselsel olarak böyle peş peşe olan e, hadislerin en e, şeyidir, güçlüsüdür. Çünkü arada inkıta olmadığını gösterir. Ne demek inkıta kopukluk olmadığını gösterir. Yani şimdi Ömer dese ki Mehmet bana tahdis etti ki, Mehmet dese ki bana Osman tahdis etti ki burada bu ifadeyi kullandıkları için biz ne ne anlıyoruz? Arada Ömer'in aslında çıkardığı, bizlere duyurmak istemediği e, bir kimse var. ihtimali ortadan kalkıyor. Çünkü Ömer diyor ki Mehmet bana tahdis etti, anlattı, haber verdi. Yani hadis ilminde rivayet zincirinin de neyi var arkadaşlar? Bu şekilde dereceleri var. İşte İmam Bukhari diyor ki Haddesena Abdullah İbni Muhammed. Abdullah İbni Muhammed bizlere tahdis etti ki bizlere anlattı ki Haddesena Hişam akbarana ma'mar ma an zuhri an Ebi Seleme an Ebi Hurayra. Ebu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet olunan hadiste Kale kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La tuvasilu. Ashab'a diyor ki, visal yapmayın. Visal. Nedir visal arkadaşlar? Visal, insanın bir gün, iki gün, üç gün, peş peşe iftarsız ve sahursuz oruç tutması. Hiçbir şey yemeden oruç tutması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadisten de anlaşılacağı üzere, Resulullah aleyhissalatü vesselam, visal orucu tutardı. Ne demek visal orucu? Az önce söyledik. Yani iftarda yemek yemiyor aleyhissalatü mesela, savurda da yemiyor. Ertesi gün oruca evet. devam ediyor. Allah-u Teala'ya bu şekilde takarrub ediyor, yaklaşıyor. Kulluğunu, acziyetini, ona olan muhtaçiyetini ifade ediyor. Yani kişiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benzedikçe, onun sünnetini öğrendikçe ne yaparlar? İbadete olan hırsları artar. Tabi İbadette ölçü nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine olan uygunluk. Yani Aleyhisselatü Vesselam bunu yapıyor. O zaman biz de yapalım. Dedikleri zaman sahabeler Aleyhisselatü Vesselam durun diyor. Burada diyor bir illet var. Burada bir özel hususiyet var. Buradaki peş peşe yemek yemeden oruç tutma ibadeti yalnızca bana has bir ibadet. Sizler beni kendinize ne yapamazsınız diyor. Kıyas edemezsiniz. Çünkü ben bu konuda sizden farklıyım. Farkım ne? Hadisin devamında gelecek. allah Teala beni ne yapmakta? Aleykümselam. allah Teala beni yedirip içirmekte. Beni doyurup içirmekte. Hanginiz benim gibisiniz ki? Diyor aleyhissalatü vesselam. Burada ne oluyor arkadaşlar? Ee, sahabelerin kendilerini peygamber gibi bu konuda görmeleri, kendilerini peygambere kıyas etmeleri ortadan kalkıyor. İşte İmam Bukhari'nin fıkhının inceliği de bu. İmam Bukhari'nin fıkhının inceliği de bu. Burada bu hadisi bidatlere delil olarak kullanıyor. Niye? Çünkü sen kendi kafana göre bir asla bakarak, kendi durumunu ona benzeterek ortaya bir ibadet ihdas, ortaya bir ibadet çıkartamazsın. Ortaya bir ibadet çıkartamazsın. Yani Peygamber döneminde olan bir şeye benzer bir şey ne yapamazsın? Bulup da bir ibadet çıkartamazsın. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kadir gecesini ne yapardı? Arardı. O geceyi yakalamaya çalışırdı ve ihya ederdi. Şimdi bu asla, bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın asrında olan bu asla kalkıp da Mevlid kandilinin olduğu iddia edilen o geceyi ihya etmeyi kıyas edebilir misin? Kendi kafana göre. Çünkü nasıl olsa Peygamberimiz Senem'in bir gecesinde kalkıp işte o geceyi yakalamak için ibadet etmiştir. O son 10 günü ibadet etmiştir. Bu asla ben bunu kalkarak kıyas edip kandil gecesini ibadete has kılabilirim diyebilir misin? Diyemez. Diyemez. İşte İmam Bukhari'nin fıkhı, fıkhı, anlayışı, fehmi burada ortaya çıkıyor. İnceli İmam Bukhari bu hadisi bize getiriyor. Tabi deminden dedik gerçekten arkadaşlar sahabeler peygamber aleyhissalatü vesselamın Visal orucu tuttuğunu görünce yani iftar etmiyor aleyhissalatü vesselam. Bakıyorlar sahur da yapmıyor. Sahabeler de Başlıyorlar Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almaya. Bir de İmam Bukhari'nin fıkhı burada, ince fıkh anlayışı. Bu hadisi neyden sonra zikrediyor bize? babul iktida iktidâ bi ef'alin nebi. Peygamberin fiillerini örnek almak. Bırakın sözlerini. Fiillerini dahi sahabe öyle pür dikkat dinliyor ki, öyle pür dikkat izliyor ki, Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce visal orucu tuttuklarını demiyorlar. Ya Kur'an'da böyle bir şey yok. Allah-u Teala bunu bize emretmemiş. Sık sıkı ne yapıyorlar? Buna tutunuyorlar. Aleyhisselam diyor ki diyor ki sahabeler ey Allah'ın Resulü sen ne yapıyorsun visal orucu tutuyorsun visal orucu. Diyor ki Aleyhisselam "Kale inni lastu mislekum. Ben sizlerden birisi gibi değilim. İnni abitu yut'imuni Rabbi ve yasqini ban gece yattığım zaman, uyuduğum zaman, gecelediğim zaman. Yani Rabbim beni ne yapıyor? İçiriyor ve yediriyor tabi alimler diyor ki buradaki yemek içmek hissi yani manevi e, hissi değil yani allah Teala gece peygamberin ağzına süt vermiyor et vermiyor allah Teala onu ne yapıyor doyuruyor doyma hissi veriyor ona e, Bu psikolojide de bugünün Psikolojisinde de var olan bir şey insan bir şeyi sevdiği zaman ondan haz aldığı zaman Aç olsa bile O işe meşgul yoğunlaştığında o işle uğraştığında Açlığını yapmıyor Hissetmiyor değil mi? Yani bunu herkes hayatında belki de görmüştür. Yani açsın ama bir yere gitmen gerekiyor, bir iş yapman gerekiyor. Yolda o telefonla konuşmaların, o işi düşünmen, alman, satman, vermen, yetişme telaşı bakıyorsun ki az önce seni kemiren o mide, o açlık hissi kaybolmuş gitmiş. Tabi zamanın insanı genelde açlığını bu dünyevi meşgalelerle unutuyor. Ama eskilerin insanı genelde ibadetlerle unuturlarmış. İbnül Kayyim rahimahullah zikire ediyor İbnül Kayyim diyor ki, Şeyhül İslam İbnü Teimiyen'in diyor yanına girerdim. Sabah namazından sonra diyor onun oturup zikir çektiğini görürdüm. Tesbihat yapıyor. Ondan sonra eskar yapıyor. Sünnetle gelen zikirleri yapıyor. Ne zamana kadar? Ta ki öğle vaktine kadar diyor görü, gör, gör, görürdüm. Yani oturmuş şey yapıyor. Tabi İbnül Kayyim soruyor diyor ki bu benim diyor öğlen yemeğim. Bunu yapmazsam. Günümü geçiremem diyor. Yani bugün bazen insan imani olarak yükseldiği zaman sünnetlerin terkinde yahut da böyle bazı farz olmayan nafilelerin terkinde dahi kendini ne hissediyor? Ezik hissediyor. Zayıf hissediyor değil mi? Hissetmiyorsa zaten problem var. Yani hissetmiyorsa zaten problem var. Onun için ben kardeşlerime bir daha da hatırlatmak istiyorum. Bugün Şevval'in 21. gününü bitirmiş olduk. Yarın 22'si. Bu konuda yani bu hayrı kaçırmış olan şu ana kadar bu 22. güne kadar bir gün dahi oruç tutmamış olan bu kardeşlerimizin kendilerine yani bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Bu hayırdan mahrum olan bir kimse gerçekten şöyle oturup düşünsün. Ben acaba ne yaptım da ne eksikliğim vardı da ne günah işledim de Allah-u Teala beni bu oruçtan mahrum etti desin. Yani Süfyan-ı Sevri gece namazına kalkamıyor. Diyor ki falanca sene önce işlemiş olduğum bir günahtan dolayı allah Teala beni gece namazından mahrum etti. Diyor. Yani, ehli sünnet olmak Selefi Salihin yolundan gitmek Selefi Salihin izinden gitmek Selefi olmak haline diyor ki sebat gerektirir. Ne demek sebat? Her şeyde sebat. Yani Ramazan'da oruç tuttun mu? Yani ipini koparmış at gibi serbest değilsin sen. Sebat ki yani ayaklarının sabit olması gereken bir ibadet daha var. O da Şevval orucu. Kur'an okumak. Ramazan'da hatime başladın mı? Ramazan bitti bu kitabı kapatmayacaksın. Allah'ın bu kitabını, Allah'ın sözünü bir kenara koyup bir dahaki Ramazana kadar açmamazlık etmeyeceksin. Ramazan'da gece namazları kıldın mı? Bir dahaki Ramazana kadar o gece namazlarını az da olsa devam edeceksin. Yani Ehl-i sünnet cemaatin, selefi salihinin, selefin yolundan giden selefilerin bir özelliği de edeple alakalı, ahlakla alakalı, ibadetlerle alakalı bir özelliği de sebatkar olmaları. Pazartesi, perşembe oruç mu tutuyorsun? Kış aylarında değil, yaz-kış bu orucuna devam edeceksin. Her hicri ayın 13'ünü, 14'ünü, 15'ini oruçlu mu geçiriyorsun? Bunu devam edeceksin. Allah yolunda birilerini doyurma, birilerine infak etme, Özelliğin var mı Ramazan'da? Bu Ramazan'dan sonra ne olacak? Devam edecek. Kardeşlere yemek ikram mı ediyorsun? Etmeye devam edeceksin. Yani hayır, hayırların, hasenatın, salih amellerin Devam edecek Allah'ın izniyle. O sebeple şevvalayı Veda etmeden Şevvalayı çıkmadan Kimse yarına çıkacağını bilmiyor. En azından bu niyete şimdiden girin. Bu şekilde ölseniz bile Allah katında niyetinizden dolayı ne yapılırsınız? Ecre, nahil olursunuz. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanginiz benim gibi ki diyor. Felem yentehu anil visal. Sahabeler Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu ifadesinden yani hanginiz benim gibisiniz ki Allah beni doyuruyor ve işiriyor ifadesinden böyle bir yasak anlamıyorlar. Sahabeler devam ediyorlar. Bu orucu tutmaya. Aleyhissalatü vesselam Kale fevasala bihimun nebi Aleyhissalatü vesselam da sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla başlıyor. Madem sözünü dinlemiyorlar, yani o, o olan, onun o sözünü ne yapmıyorlar? Yani bir yasak olarak algılamıyorlar. Hayra olan, ibadete olan hırsları onları alıp ne yapıyor? Bu ibadeti devam etmeye teşvik ediyor. Aleyhisselatü Vesselam da onlarla başlıyor visal orucunu devam ettirmeye. Yani Aleyhisselatü Vesselam fiiliyle belki ne yapabilirdi? Ertesi gün onlara rahmet etmesinden dolayı, şefkat etmesinden dolayı çıkar onların önünde su içer, yer. İftarını açardı. Sahabeler de ne yapardı? Hemen yerler içerlerdi. Ama Aleyhisselatü Vesselam onların bu şeyini görünce, dindeki bu kendilerine verilen sınırı zorlama eylemini görünce Aleyhisselatü Vesselam ertesi gün devam ediyor. Rıca. Aleyhisselatü Vesselam için fark eden bir şey yok. Tutar. Ondan sonra tabii bir gün, iki gün Aleyhisselatü Vesselam bir de bakıyor ki Şevval Hilali gözüküyor. Yani Şevval Hilali ne demek? Yani bayram demek. Bayram oluyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sahabelere kızarak, onlara kızdığını beyan ederek لَوْ تَأَخَّرَ lezit dukum. Şayet hilal birkaç gün daha gecikseydi ne yapacaktım ben? Risale yani bir şey yemeden oruç tutmaya devam edecektim. Rafi diyor ki Kel menki yani onları azarlayan bir kimse tavrıyla onlara kızan bir kimse tavrıyla Aleyhissatu selam diyor hilal Şevval hilali, Bayramın hilali gözükmeseydi ben de sizlere devam edecektim. Demek ki dinde ne yapmamak gerekiyor arkadaşlar? Çizilen sınırı zorlamamak. Yani buna ne deniyor? Gulum deniyor. Buna ne deniyor? Taammuk deniyor. Hatta bu hadisin yine Buhari'deki diğer rivayetlerinde Aleyhissatu selam diyor ki ben diyor hilal ayı hilal gözükmeseydi yani Ramazan ayı bir gün daha uzasaydı, iki gün daha uzasaydı, artık kaç gün uzayacaksa uzasaydı diyor. levasaltu visalen ben oruca devam edecektim ta ki hatta yedaal muteammiku neteammuka bu haddi aşanlar bu çizgiyi aşanlar bu davranışlarını tavırlarını bırakana dek ben bu orucu ne yapacaktım sürdürecektim diyerek aleyhissalatü vesselam bu kimselere ne yapıyor kızıyor peki illa da illa da visal orucu tutmak isteyenler olursa Fayda bağımından söyleyelim. Dedi ki Ender abi ben dedi iftarımı yapmayacağım. Biraz daha orucu devam ettireceğim dedi. Ne zamana kadar onun misal e, orucu tutma hakkı var? Ne zamana kadar bir şey yemeden kalabilir? Sahura kadar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadis e, i̇mam Müslim'in sahihinde Ebu Said el-Hudri rivayet ediyor. Diyor ki feeyyukum arada en yuvasile Sizlerden kim misal yapmak isterse fal yuvasil ile sahar sahur vaktine kadar ne yapsın visalini devam ettirsin sahur vaktine kadar onun için İmam Ahmed ibn Hanbel'den rivayet olunuyor aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatu İmam Ahmed ibn Hanbel rahimahullah ee, bazen sahura kadar ne yaparmış? visal yaparmış sahura kadar bu orucu e, tutarmış evet ikinci ise Gelelim. Erol abi haber verdik mi? Kan verecek arkadaşlar. Verelim ki şey yapmasın. Evet. Numarasını paylaştık. Evet. İkinci hadis. Buhari diyor ki Haddesena Amr i̇bn Hafs. Amr i̇bn Hafs bize tahdis etti. İbn-i Hadde Haddesena Ebi. Dedi ki bu Amr i̇bn Hafs. Bana babam tahdis etti. Haddesena... A'meş. Taburadaki babası Yeziid'i bunun sureyi ettemi. el A'meş. قال حدثني إبراهيم التيمي. قال حدثني أبي. O da babam dedi ki diyor, "Kata bana Ali." Ali radıyallahu anhu bizlere ne yaptı bir hutbe irad etti. Hutbe verdi. Kaç dakika verdi bana? Evet. Ali radıyallahu anhu bir hutbe verdi. Ala minber. Bir minberin üzerine çıkarak min acurrin bu minber neyden yapılmıştı acur bu minber bu minber e, ne diyoruz ona e, kırmızı e, kiremit tarzı bir şeyden yani fırınlanmış e, çömlek tarzı e, kiremit tarzı blok diyoruz ya blok yani tahtadan değil oraya çıkmış İşte bu hadis ilminin ne kadar ince olduğunu görüyorsunuz. Yani Ali'nin radıyallahu anh'unun hutbe verdiği minberin neyden yapıldığını dahi ne yapıyoruz biz? Öğreniyoruz. Acur. Acur kelimesi Farsçadan geçmiş bir kelime diyor alimler. Ee, ve bu şey de e, bu zanaat o zaman Farisilerde varmış. Ateşte pişirerek yapılan şeyler. Tabi Kufe'de Ali radıyallahu Kufe'ye gidiyor. Hilafetin e, merkezini Medine'den nereye götürüyor? kufeye götürüyor fitne var kufe'de. Ali radıyallahu an hutbeye çıkıyor. Yanında da bir kılıç var. Kılıcın içinde de bir sahife. İçinde hadislerin yazdığı bir sahife var. Bu asıllı bir sahife, kılıcı asıllı bir sahife. Kılıcın kınında bazı rivayetlere kılıcın kınında çıkıyor hutbeye Ali radıyallahu an diyor ki vallahi ma indena min kitabin yuqra illa kitabullah. Bizim diyor Allah'ın kitabından başka okuyacağımız bir kitap yoktur. Vamafiyi hadis sahife ve bu kitap bu, diyor, bu benim diyor, kılıcımın içinde sakladığım burada yazan sahifenin kağıtların içinde yazanlardan başka da okuyacağımız hiçbir şey yoktur. Şimdi bu hadisi alın Türkçe tercümesinden okuyun, çıkın hadis inkârisi bile olursunuz, değil mi? Niye? Çünkü ne hadisin ne için söylendiği ile alakalı bir şey biliyorsun. Tercüme doğru mu yanlış mı bilmiyorsun. Değil mi? Yani buradan bir ki bak Ali radıyallahu anh çıkmış diyor ki Allah'ın kitabından başka bir şey yok. Bir de bunu böyle yorumla aktarırsan ortaya bu çıkar. Rivayetlere baktığınız zaman bu olayın bu hadisenin cereyan etmesinin bir sebebi var. Ali radıyallahu anh'u biliyorsunuz hakkında aşırı gidilmiş ilah olduğu dahi söylenmiş bir kimse. Yani yani Kendisi hakkında ilah olduğunu söyleyenleri gidip yakıyor, yakarak cezalandırıyor. Bu olayı bile diyorlar ki ancak yakarak ilah olan bir kimse cezalandırır. O zaman Ali'nin ilahlığı gerçekten ne olmuştur? İspat olmuştur diyorlar. Yani insanlar öyle haddi açmışlar. Rafiziler, Şiiler, Rafiziler, Abdullah İbn-i Sebebe ona tabi olanlar bu ümmetin içinde bu fitneyi yaymak için ne yapıyorlar? Ali radiyallahu anh'ı kullanıyorlar. Dedikleri sözlerden bir tanesi de diyorlar ki Ali radıyallahu anh o gaybı bilir. Peygamber ona özel bir elim bırakmıştır, özel bir kitap bırakmıştır gibi neler yayılıyor ortada. Söylentiler yayılıyor. Ali radıyallahu anh da çıkıyor bunlara cevap olarak diyor ki Peygamberden bize bırakılan oku, okuyacağımız ne var? Bir Allah'ın kitabı var. Bir de benim kendimin yazdığı bende olan ne var? Bir sahife var. Bunun dışında benim hakkımda iddia edilen bende olduğu söylenen gizli hiçbir şey yok. Bakın olayın geri planını bildiğiniz zaman Ali radıyallahu anh'ın bu sözleri neden söylediğini ne yapıyorsunuz? Anlıyorsunuz. Yani iddia edildiği üzere bizim katımızda peygamberin bize verdiği, bıraktığı özel bilgilerin olduğu, ümmetten sakladığı, sadece bizde olan gayet bilgilerinin yazdığı bir şey yok. Sadece benim yazdığım ne var diyor? Sahife var. Bu sahifenin içinde de açıyor Ali radıyallahu anh develerin Yaşları var. Esnanul ibil. Develerin neyi? Yaşları. Ne demek devenin yaşı arkadaşlar? Devenin yaşı niye ilgilendiriyor bizi? Peygamber devenin yaş 5 yaş. Evet. Zekatla alakalı. Çünkü kaç yaşına gelince devanın zekatı verilmesiyle alakalı. Bir de neyle alakalı? Söyleyin. Kurbanla alakalı. Hayır. Fidyelerle alakalı. Diyetlerle alakalı. Yolda gidiyorsun. İstemeden bir adam öldürdün. Trafik kazası oldu. Bunun bir diyeti var. 100 tane deve vereceksin değil mi? 2 ay peş peşe oruç var, deve var. Bu develerin şeyi var. İşte 20 tanesi şu yaşta olacak, 10 tanesi şu yaşta olacak. Değil mi? Bunu ne yapmış? Bu din tahir etmiş. Çünkü yani 2 yaşındaki deve ile 8 yaşındaki devenin yaşı bir, şey, parası bir, değeri bir değil. Yani Ali Radyoğlu'na peygamberimizden ne yapmış bu sayfede? Rivayet olarak bunları yazmış. Saklıyor Ali radıyallahu anh. Tabi, hadisin devamında da aleyhissalatü vesselamın hadislerini aktarıyor. İnşallah onu o kısmı o bölümü e, haçtan döndüğümüz zamanki derse ne yapacağız bırakacağız. Şimdi bakın hadiste ne anlatılıyor bu olayda Ali radıyallahu anh hutbeye çıkmış. Demiş ki iddia edildiği üzere diğer rivayetlerden anlıyoruz bunu. Bizim katımızda öyle okunacak, okuduğumuz gizli kitaplar gizli şiirler böyle bir şey yok. Bir Allah'ın kitabı var, bir de peygamberden naklettiğim, yazdığım ne var? Bu hadisler var. Bu hadislerin için bu hadislerin yazdığı bu sayfede de ne var? İşte bahsediyorum. Bir, ilk yazan bir şeylerden bir tanesinden develerin neyi? Yaşı var. Şimdi sonra o sayfada yazan başka şeyler var. Müslümanların verdiği sözlerden bahsediyor Reset mesela. Yani Müslümanlardan bir bireyin verdiği söz Tabi bu söz kafirlere verilen sözle alakalı. Buna ahit deniyor. Ahit söz. Diyelim ki Ender abi çıktı dedi ki bu dedi İtalya'dan gelen George benim misafirimdir. Türkiye sınırlarına benim emanım altında, sözüm altında girer, girmektedir. Buna kimse dokunmayacak dediği zaman bu vermiş olduğu söz bütün Müslümanları ne var? Kapsar. Nereden çıkarıyoruz bunu? Bu sahifede yazan bu hadisten ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mekke'nin fethindeki davranışından kısaca anlatalım. Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye giriyor. Diyor ki Ebu Sufya'nın evine giren nedir? Emniyettedir. Kabe'nin duvarına tutunan emniyettedir. Kabe'ye gelen emniyettedir filan. Peygamberimizin amcasının kızı, Ebu Talib'in kızı. Ummu Hani. İki tane kafir adama ne vermiş? Eman vermiş. Dokunulmayacak demiş bunlara. Güven vermiş. Ali radiyallahu anhu da bu iki adamı öldürmek istiyor. Geliyor Ummu Hani Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki senin diyor eman verdiğin senin koruman altına aldığın insanları biz de ne yapıyoruz? Koruma altına alıyoruz. Kimse dokunamaz. Yani İslam'ın burada kadına verdiği izzet de görüyorsunuz arkadaşlar. Yani senin güven verdiğin o kişileri biz de dokunamayız. Diyerek Aleyhisselatü Vesselam burada bir kişinin vermiş olduğu velev ki o, o verilen söz kafir olsun kafir bir kişiye verilmiş olsun. kim ona dokunamaz. İşte bugün modern çağda ne, neler var mesela? Vizeler var. Senin ülkene vizeyle gelen müşrike, kafire, hıristiyana, budiste ne yapamazsın sen? Dokunamazsın. Yani bugün bazı man kafalar, işte bu bapla alakalı dinde böyle çok dindar olduklarını zannedenler ne yapabiliyor? Diyorlar ki bu adam kafirdir turisttir. Bunun malı helaldir, çalabiliriz. Değil mi? Bunu yapan adamlar güya kendilerini dinler zanneden harici tipli insanlar yani. Evet. Şimdi hadisin elimizdeki Türkiye'de basılmış tercümelerinde bir tercümesini okuyalım. Bakalım. Bizim anlattıklarımızla hiçbir alakası var mı? Diyor ki rivayette. İbrahim Etteymi'nin nakline göre babası şöyle demiştir. Hazreti Ali bize pişirilmiş tuğladan yapılmış bir, min bir minber üzerinde hutbe verdi. Konuşmaya başladı. Üzerinde bir kılıç ve kılıcın ucunda asılı bir sayfa vardı. Bize şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki bizim yanımızda Allah'ın kitabından başka okunan bir kitap yoktur. Bu sayfede hiçbir şey yoktur. Bakın tercüme. Bu sayfede hiçbir şey yoktur. Hz. Ali bundan sonra o sayfayı açtı. Bir de ne görelim. İçinde deve dişleri vardı. Şimdi Arapçada devenin esnan. Bu hadiste geçen rivayette ne diyor? Esnan. Sin. Esnan. Yaş demek. Yaşı. Ama diş manasına da gelir. Şimdi adam tercüme edecek ya, yetiştirecek bu tercümeyi baskıya. Diyor ki, e, bakın üzerinde bir kılıç ve kılıcın ucunda asılı bir sayfa vardı. Bize şöyle dedi. Allah'a emin olsun ki bizim yanımızda Allah'ın kitabından başka okunan bir kitap yoktur. Bu sayfede hiçbir şey yoktur. Hz. Ali bundan sonra o sayfayı açtı. Bir de ne görelim, içinde deve dişleri vardı. Bir de şunlar yazılıydı. Hani bir şey yoktu bunun içinde? Ondan sonra şey yapıyordu. Demek ki arkadaşlar, yani bir insan tercümanın, yani buradaki tercümanlara baktığınız zaman... Birisinin başında doktor yazıyor, birisinin başında profesör yazıyor, değil mi? Bakın, bunlar ya bu ülkenin saygın tercümanları ama yapmış oldukları tercümeye baktığınız zaman nedenli e, hatalar yaptığını görürüz. İşte Ahmam birisi çıkar, bunu okur, hadisin karesi olur, değil mi? Yani, Ahmam birisi çıkar, şunu okur, bunu okumasına gelir, alır eline bir Kur'an-ı bir tercümanı yapmış olduğu meali. ondan sana gelerek ne, yap ne yapmaya çalışır? Hadisleri inkar etmeye çalışır. Yani bu ahmaklıktan başka, bu cehaletten başka bir şey değil. Allah-u Teala ayaklarımızı sabit kısın. Hadisin inşallah diğer kalan kısmını biz ne yapacağız? Ee, yani şerh edeceğiz. Eğer hadisleri Arapçasından okumazsan, bunu şerh eden alimlerin şerhlerinden okumazsan, anlamazsan, hadisin diğer rivayetlerini bir araya getirmezsen, yani her gün bir şey inkar edersin. Her gün bir şey inkar edersin. Varacağın noktanın şeyi belli değildir. Ucubesi acayip o nokta belli değildir yani. Niye? Çünkü Türkçe. Adam yine bunu hazırlamak. Adam şimdi hadis tercüme yaparken hadisin metnini alıyor. Arapça bilgisiyle tamam mı? De konuyu da bilmiyor. Devenin dişleri vardı. Şimdi okuyan da diyor ki Allah Allah yani acaba Hazreti Ali kılıcın içinde devenin dişlerini niye saklıyor? Yani, değil. Değil Belki ileride başkası Devenin dişlerinin sağlık olarak çünkü ben karşılaşıyorum öyle sağlık olarak kaynatıldığı zaman tıp ben belki olabilecek bu. Laboratora sokacak adam devenin dişlerini kaynatıp içmek belki çok faydalı bir şey olduğu ispat edilebilir belki bilmiyoruz. Belki de öyle bir şey yok. Ama varsayalım. Adam bunu da karşı grupları ikna etmek için diyecek ki bakın zaten sahabeler de ne yapmış yani develerin dişlerini ne yaparlarmış saklarlarmış. Belki deve dişlerinin Ya o şimdi nasıl şey yapılıyor, o kaya tuzlarının ortaya saçtığı ne var? Bir e, biyo enerji var diyorlar. Ya o bir tanesi çıkıp diyebilir ki ya deve dişi de çok önemli bu konuda. İşte e, deve dişi de biyo enerjiye sahip bir şeydir. Bakın Hz. Ali üzerinde saklıyormuş diyerek ne yapacak? Böyle bir hurafeye gidip gidecek. Yani gülmeyin arkadaşlar bu olabilir. Çünkü bunun benzerlerini bu ümmet gördü, yaşadı, görmekteyiz, yaşamaktayız, duymaktayız, okumaktayız. Yanlış bir tercüme, yanlış bir anlayış, yanlış bir algı nelere sebep olabiliyor. Onun için yani bu, ili, bu din allah Teala bize ne emrediyor? Bilmiyorsanız bilenlere sorun, ilim ehline sorun diyor, zikir ehline sorun diyor. allah Teala bizleri e, ilim öğrenen ve ilmiyle amel eden kullarından eylesin. Subhanakallahu aleyhi ve hamdik. Eşhedü en la ente ve ileyke.